Elhamdülillahi Rabbil Alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra e, peygamberler tarihinde Hazreti Nuh'un hayatıyla devam ediyoruz. İnşallah. Doğrusunu isterseniz peygamberlerden bu kadar e, cesaretle bahsetmek bana biraz e, endişe veriyor. Çünkü e, haklarında çok fazla e, hikaye var tırnak içerisinde e, anlatılan. Bunların büyük bir kısmı aslında insanlar onu duymak istiyor ama Bunların büyük bir kısmı ne yazık ki sahih kaynaklarda geçen rivayetler değil. Yani doğruluğundan ya da yanlışlığından emin olamayacağımız rivayetler. Ve insanların duymak istedikleri de ağırlıklı olarak o kısım. Dolayısıyla ben bunlara iltifat etmediğimi her vesileyle ifade ediyorum. Evet, medeniyetimizin belki de mühim bir temelini, dayanağını oluşturan bu hikayeler çöpe atılmamalıdır. Bir hikaye olarak yine tırnak içerisinde anlatılmalıdır. Fakat peygamberler tarihi dediğimiz, yani peygamberlerin bize çizdiği rotadan, yoldan bahsedeceğimiz zaman da bu hikayelere iltifat etmemek gerektiği kanaatindeyim. Kur'an'da ve sahih kaynaklarda ne kadar bildirildiyse o kadarıyla yetinmek, bize lazım olanın orası olduğunu bilmek, bunun dışındakileri kaynaklarını belirtmek şartıyla, yani nereden alınmış, işte kitab mukaddesten mi alınmış, İsraili bir rivayet mi, başka bir yorum mu, kaynağını belirtmek kaydıyla aktarmak gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar. Dolayısıyla biraz böyle hani o hikayelerle süslemediğiniz zaman da kuru kalıyor böyle sadece ana çizgileri ve ana fikirleri orada verilmek istenen mesajları aktarmış oluyorsunuz en çok merak edilen kısımlar yine gölgede kalıyor fakat ben bu gölgede kalmasını da güzel buluyorum acizane kendi adıma yani çünkü işte merak ediyoruz diyelim Hazreti Nuh o sabrı nereden buldu yani şimdi Hazreti Nuh'dan bahsedeceğimize göre ondan örnekler verelim yani yüzlerce yıl bir gemi yaparken elleriyle o günkü teknoloji, o günkü imkanlar, o günkü bilgi seviyesinde efendim o tekneyi yaparken insanlar tekne diye bir şey bile bilmiyorlarken efendim ve her bunun her dakikasında neredeyse başta aile fertleri olmak üzere efendim alay edilirken o yapım sürecinde, o dayanıklılığı nasıl sürdürebildi, yolundan nasıl şaşmadı, oradaki hikayeler neler, yani mesela karısı neler söyledi, oğlu neler söyledi, inananlar nasıl insanlardı, genellikle alt kesimden olduklarını biliyoruz peygamberlere iman edenlerin. Ama işte Hz. Nuh'a inananların iki elin parmaklarından biraz fazla, yani on küsur kişi olduğu söyleniyor. Ee, bu kadar yüzyıllar boyunca yani 950 yıl sürdüğünü biliyoruz Peygamberliğinin. Ee, bu kadar uzun süre boyunca sadece bu kadar kişiyi e, ikna edebilmiş, ikna etme kavramını da sevmiyorum ama e, bu kadar kişiyi yani yanında görebilmiş olması, onda nasıl böyle bir zayıflamaya, bir tereddüde veya da işte Hazreti Yunus gibi diyelim vazgeçmeye sebep olmadı. Yani soracağımız şeyler var, merak ettiğimiz şeyler var. Bunların yevmi mahşere kalması doğrusunu isterseniz beni çok da üzmüyor. Çünkü o gün orada Allah izin verir de biz kendi nefsimizle mücadelemizde başarılı olup iyiler safında dirilebilirsek inşallah. Yani peygamberlerden öğrenmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum cennette onların meclislerinde. Ve Allah'ın bizim bilmemizi istediği kısmına razı olmanın da bir teslimiyet, bir inanç göstergesi olduğunu düşünüyorum. Acizane arkadaşlar. Belki de kolayına kaçtığım için böyledir. Yani o geniş geniş tarihi bilgileri araştırmaktan kaçınıp sadece Kur'an'da verilenle yetinmek ee, tabii biraz e, kolay e, yani bir araştırmacı e, için. E, dolayısıyla e, belki de hani nefsim kolayına kaçtığı için böyle düşünüyordur. Ama benim yaklaşımım bu arkadaşlar. Bunu en başta belirtmiş olayım, ifade etmiş olayım ki e, beklentinizi çok yüksek tutmayınız. E, ama elimden gelebildiğince yani aklımın erdiğince, gücümün yettiğince e, arkadaşlar bu e, peygamberlerin Kur'an'da ve sünnette anlatılan Yolculuklarından biz bugün kendi yolculuğumuza nasıl rehberlikler edinebiliriz, onlardan neler öğrenebiliriz, her yönüyle ışık tutacak olmasalardı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de neredeyse yüze yakın yerde bahsediliyor Hz. Nuh. Çok yerde bahsediliyor Hz. Musa Hakeza, Hz. İsa Hakeza, Hz. İbrahim Hakeza. Yani... Bunların hepsine de öyle çok yüksek sayıda insanlar iman etmedi. Hz. Musa biraz yani İsrailoğulları bir kabile olarak ona inandılar ama ondan, onlardan da neler çekti biliyorsunuz. Yani hayatları boyunca mesela Hz. İbrahim'e kaç kişi iman etti yani hayatı boyunca. Dolayısıyla o mücadelelerinde hepsinden öğreneceğimiz çok şey var arkadaşlar. Ve bunların isimlerinin Kur'an-ı Kerim'de bu kadar çok geçmiş olması asla tesadüfi değildir onu zaten biliyoruz yani tesadüf kelimesi bile yakışmıyor buraya Cenab-ı Hak bize onlar vasıtasıyla ne öğretmek istiyor ne göstermek istiyor ne gösteriyor daha doğrusu çünkü onun istediği şey olur mutlaka ne gösteriyor ne öğretiyor bize efendim onu görmeye çalışacağız kendi hüsatimiz kadar. umarım bunu canı yürekten diliyorum Peygamberleri tanımaya meraklı olanlarınız aranızda bizden çok daha kapasiteli, çok daha derin tahliller yapan büyük alimlerimizi dinleme, öğrenme, okuma fırsatı da bulurlar. Ben bu kervanın en sonundan gidenlerden belki de en arkadakilerden biriyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, ansiklopedide nasıl bakılmış? Yani bir konuya bakacağımız zaman biliyorsunuz benim adetim ilk önce İslam ansiklopedisinde e, o konuyla ilgili neler söyleniyor? Oraya bir bakmak, en geniş çerçeveyi o şekilde çizmek, sınırlarımı belirlemek, ondan sonra o sınırların içerisini ne kadar doldurabilirim e, ona bakmak. Benim e, adetim budur. Dolayısıyla burada da öyle yapacağız. Ansiklopediden başlayacağız. Özet olarak sizin için bir kısa bir özet hazırladım ansiklopediden. Daha detaylı okumak isteyenler için her zaman erişime açık. İslam Ansiklopedisi Diyanet Vakfı'nın oradan okuyabilirler. İlk önce ismiyle ilgili efendim, rivayetler, yorumlar aktarılıyor. Hangi dilden ve ne anlama geliyor Nuh kelimesi. Ee, evrensel bir isim bu arada onu söyleyeyim. Yani batıda da çok kullanılan bilinen, e, halen bile e, kullanılan bir isim. Ee, adı İbranice'de Noah, Yunanca'da Noe şeklindedir. Ee, Nuh'un tufan hadisesinin Sümer ve Babil versiyonlarındaki kahramanıyla aynı kişi olduğu da söylenmektedir. Ee, Tabi şimdi Nuh deyince arkadaşlar ilk akla gelen tufan. Hatta o kadar ki tufan. Nuh Tufanı diye isimlendirilmiş yani. Ve e, Tufan'la ilgili e, genellikle de böyle dini kaynaklara şüpheyle bakanların e, yorumu şu, böyle yorumlara rastlayabilirsiniz. Diyorlar ki işte bu Tufan'la ilgili Babil kaynaklarında, Sümer yazıtlarında, eski bütün eski Orta Doğu'daki özellikle yazıtlarda, e, hatta işte e, bu Amerika'nın yerlilerinin, e, ...hikayelerinde bile tufana dair böyle şeylere rastlanıyormuş yani ipuçlarına rastlanıyormuş. Dolayısıyla e, bunun bütün milletlerin eski hikayelerinde yer etmiş olması... E, ...bunun bir mitolojik efsane olduğunu gösterir diyorlar onlar. E, ben böyle bir yorumla karşılaştığımda e, siz ne düşünüyorsunuz yani böyle yorumlarla karşılaştığınızda? işte e, mesela diyelim ki bütün peygamberler tarihinde geçen bir hikaye işte denizin yarılması... İşte ateşin yakmaması ee, İbrahim'i diyelim bu mucizelerden birinin e, faraza bu Orta Doğu e, dillerindeki eski, en eski edebi e, destanlarda, hikayelerde, yazıtlarda falan e, çeşitli telmihler yoluyla geçtiğini düşünelim. Bunu gördüğünüz zaman ha de, acaba e, yani e, bu bizim Kur'an'da bildiğimiz bu kısa uydurulmuş bir şey mi insanların uydurduğu bir şey mi eski dillerde de bu biliniyorsa çok e, İslam'dan önceki çok eski medeniyetlerde de bu hikaye anlatılıyorsa bu olay anlatılıyorsa acaba uydur, insanların uydurduğu mitolojik bir efsane olabilir mi bu? diye aklınıza bir şüphe geliyor mu arkadaşlar. Ciddi ciddi bu konuda makaleler yazanlar var yani oturuyor tufanla ilgili bütün o eski antik dönemden gelen hatta antikte öncesinden gelen o destanlarda geçen ifadeleri topluyor ve diyor ki gördünüz mü bak bu diyor işte İslam'dan kaç yüzyıl önce, kaç bin yıl önce belki yaşamış milletlerin de efsanelerinde geçiyor. Muhammed bunu buralardan aldı diyorlar. Yani Kur'an'ın bir insan tarafından yazıldığına, içinde mitolojik e, efsaneler barındırdığına, dolayısıyla bunun da Kur'an'ın ilahi bir kitap olmadığının kanıtı olduğuna e, delil gösterdiklerini düşünüyorlar. Böyle bir şeyi duyduğunuzda ilk önce ne düşündüğünüz, acizah ne kanaatim? Yani kimseyi yargılamak için söylemiyorum. Size bir kendi hissettiğim bir şeyi bir işaret olarak söylüyorum. E, bir insan böyle bir e, yorum duyduğunda... Ne düşündüğü arkadaşlar tamamıyla onun imanının, inancının kuvvetiyle alakalı diye düşünüyorum ben. Hatta şöyle bir teorim var. Diyorum ki işte bir insanın herhangi bir fikri müzakere sırasında çuvallaması ve efendim böyle hemen dönüp kendi inançlarından şüphe etmesi bilgi eksikliğinden değildir. İnanç eksikliğindendir arkadaşlar. İnancının... Cılız olmasındandır yani çok zayıf, köklerinin çok zayıf olmasından. En ufak bir saldırıda yer ile yeksan olması işte bu zayıflıktan, bu tereddütten zaten pamuk ipliğiyle o tutulmuş tutunmuş olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla o bir defa yani biz Kur'an'da Nuh isminde bir sure olması, işte yüze yakın yerde Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Nuh'tan bahsetmesi, tufandan bahsetmesi... Efendim tufanla ilgili detaylı ayetler var. E, bunu biliyoruz, bahsettiğini biliyoruz. E o halde böyle bir yorumla karşılaştığımızda yani hemen Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu bilgiden, bu surelerde, bu ayetlerde anlatılanlardan şüpheye düşeceksek... Yani nasıl bir yerde duruyor bizim imanımız? Önce buradan bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben o iddiaları okuyunca hemen aklıma yan çocuk yaşlardaydım. Çok genç yaşlarda bu itirazları duyduğumda yaşlardaydım. Hemen aklıma şöyle bir izah geldi. Dedim ki yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bütün o eski milletlerin daha artık Amerika yerlilerine varıncaya kadar bütün eski milletlerin mitolojilerinde yer alan bir efsanenin Kur'an-ı Kerim'de gerçek bir olay olarak zikredilmiş olması Kur'an'da anlatılanların efsane olduğunu göstermez ki illa. O efsanelerin gerçek bir olaya dayandığını gösterir. Aynı, gösterebilir yani aynı zamanda. Neden böyle bakmıyoruz da onlar efsane, o halde bu da efsane. Yani önce onların efsane olduğuna hüküm ediyoruz. Bu aynen tam şeytanın mantığıdır arkadaşlar. Hz. Adem'e karşı çıkarken, Hz. Adem'in hilafetine, ona secde etmeye karşı çıkarken şeytan da böyle yapıyor. Yani o şeyde mantıkta bu çok önemlidir. Önermelerin doğru olduğundan emin olmadığınızda çıkan sonucu e, sorgulamanız gerekir. Yani bu hadise... Nuh tufanı e, efsanelerde geçiyor. Ha Demek ki bu efsaneden bahseden her metin de efsanedir. Neden böyle bir sonuç çıkarıyoruz da Nuh tufanı bütün efsanelerde geçiyor. Belki de, bakın buraya belki de diyorum, belki de o efsaneler yaşanmış bir olaydan, e, e, yani bu olay yaşandığı için yeryüzündeki bütün efsanelerde yer almıştır. Demiyoruz da, tekrar ediyorum efendim, diyoruz ki bu efsane olduğuna göre demek ki ondan bahseden Kur'an'da bir efsanedir diyoruz. E, Acizane kanaatim, yani bu kanaat bile diyemeyiz buna. E, nasıl diyelim? E, uydurma, <gülüyor> uyduruyorum yani. E, efendim, e, zannımca, öyle diyelim eski tabirle, zannımca. Hz. Nuh'un Hz. Adem'e ne kadar yakın olduğunu düşünün yani bugüne kıyasla Hz. Adem'e ne kadar yakın olduğunu düşünün. Yeryüzünde ne kadar insan vardı yani Adem'den sonraki ilk peygamberdir Hz. Nuh. Ee, i̇şte o insanlar bu tufanı yaşadılar. Sonra tufandan kurtulanlar bütün yeryüzüne dağıldılar. Çok uzun bin yıllardan bahsediyoruz yani. Ve çocuktan çocuktan babadan oğula, çocuktan çocuğa e, bu yaşadıkları tufanı anlattılar. Tabii kitaplar kayboldu, e, dini bilgileri kayboldu. Ve onlar o anlatılan hikaye, çünkü çok e, kuvvetli bir hikaye. E, bu kuvvetli hikaye nesilden nesile anlatılırken de bir destana, bir efsaneye, bir mitolojiye Dönüştü diye düşünüyorum acizane arkadaşlar, Nuh tufanı için ve bütün o mitolojilere de mitolojik efsanelere de böyle bakabiliriz diye düşünüyorum. Tabii çok sembolik bir dil kazanıyor zaman içerisinde gerçek olamayacak kadar efsadevi bir hüviyet kazanıyor hikayeler. Bütün hikayeler böyledir. Yani şimdi Peygamber Efendimiz'e anlatan bir takım halk tarzında yazılmış yani halk için yazılmış bir takım metinlere baktığınızda da Peygamber Efendimiz böyle her şeyi mucizelerle halleden değil mi yani etrafında melekler onlarla birlikte savaşan işte bütün geçmiş ölü şehitlerle falan birlikte savaşan bir olağanüstü bir Hayat yaşamış. Öyle anlatılıyor değil mi? Yani sevdiklerimizi de böyle anlatmaya biz meyilliyiz. Ee, birazdan göreceğiz eğer vakit kalırsa. Ee, Hazreti Nuh e, halkı yeryüzünde putperestliği ilk icat eden halk olduğu söyleniyor Adem'den sonra. Ve o icat ettikleri Nuh suresinde isimleri sayınan, sayılan o putlarının da Efendim, kendi topluluklarında çok sevilen insanlar, zamanında çok sevilen insanlar olduğunu, onların ölümlerinden sonra, vefatlarından sonra putlaştırıldıklarını söylüyor. Yani yeryüzünde putperestliğin nasıl başladığı konusunda yapılmış araştırmaları incelerseniz neredeyse bütün putlar arkadaşlar geçmişte çok sevilen, kendisinden çok yardım ve destek istenilen, hayatı boyunca insanlığa çok yararlı işler yapmış kişilerin, Efendim, onları sembolize eden bir takım şekillere tapınılması suretiyle onlardan medet ummanın ölümlerinden sonra da devam etmesi suretiyle putperestliğin yeryüzünde yayıldığını görürsünüz. İşte bunun en modern örneği Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa'yı kimler ilahlaştırdı arkadaşlar? Tanrı'nın oğlu olduğuna kimler karar verdi? Onu Tanrı'nın oğlu olarak kimler görmek istedi? Düşmanları mı? Dostları mı, onu sevenler mi, ona iman edenler mi? Bu açıdan bu sevdiklerimize yaklaşımlarımız konusunda da çok dikkatli olmanızı bu vesileyle tekrar tavsiye ediyorum. Evet, az önce söylediğimiz gibi Sümer ve Babil versiyonlarında da geçiyor Tufan'ı. ve o versiyonlarda yani o onların efsanelerinde anlatan anlatılan. Kahramanla, tufanın kahramanıyla Hz. Nuh'un aynı kişi olduğu düşünülüyor. Buna göre Sümer tufan kahramanına ölümsüzlüğü elde ettiği için ömrü uzun olan manasında Sudra adının verildiği, tufan olayının Babil versiyonundaki kahramanın adı olan Utnapishtim'in, Hayatı yaşayan anlamında olduğu, Nuh kelimesinin de benzer bir anlam ifade ettiği belirtiliyor. Habeş dilinde Naha kelimesinden türeyen Nuh'un uzun zaman manasına geldiği ve ömrü uzun anlamında kullanıldığı söyleniyor. Aynı zamanda Hz. Nuh'un tufanın hurri versiyonundaki kahramanın adı olan na'ah masulle'el kelimesinin kısaltılmış şekli olduğu veya akatça na'ah kelimesinden geldiği de ifade ediliyor. Arkadaşlar bu bilgilere sizler zaten ansiklopediden çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Veya daha detaylı bilgi isteyenler e, oradaki e, referanslardan daha detaylı bir şekilde inceleyebilir. Yahudi ve Hristiyan dini literatürlerinde onun faydalı icraatlarının başında, şimdi burası çok e, biraz önemli arkadaşlar, bizim inancımıza göre bütün peygamberler yeryüzünde insanlığın hayatının gelişimi açısından e, çok önemli sayılan bir yenilik getirmişlerdir. Yani hayatın işleyişi ile ilgili bir şey icat etmişlerdir peygamberler. İşte Hazreti İdris'in dikiş değil mi? Dikiş diktiği. Ondan sonra Hazreti Davud'un demiri erittiği ve ondan metalleri eriterek ondan aletler yaptığı anlatılır. Yahudi ve Hristiyan dini literatüründe de Hazret Nuh'un Saban, orak, balta ve benzeri aletleri insanlara kazandırdığı aktarılıyor arkadaşlar. Yani tarım, yeryüzündeki tarımı, tarıma yönelik aletleri geliştirdiği söyleniyor. Nerede ama? Yahudi ve Hristiyan literatüründe. Onları tevbeye çağırdığı ve hayvanlara karşı iyi muamele ettiği anlatılıyor. Şimdi e, burada da birazcık duralım arkadaşlar. E, i̇leride gelecek Hazreti Nuh'u biz biraz peygamber efendimiz de öyle anlatıyor. E, Nuh suresinde de zaten o tavrını görüyoruz çok açıkça. Yeryüzünde dolaşan hiçbir kafir bırakma diye dua eden bir peygamber Hazreti Nuh. E, efendim biraz sert mizaçlı bir e, peygamber yani. Peygamberler tarihinde öfkesiyle böyle sertliğiyle, ee, ama bu sertlik şey değil, vahşet anlamında değil. Yani insanlara muamelesindeki sertlik anlamında değil. Yani küfür konusunda e, şeyiyle, tavizsizliğiyle görünüyor. Hani böyle onlara karşı bir e, merhametle falan yaklaşmıyor Hazreti Nuh. E, fakat mesela burada böyle bir rivayet var. Yine, yine tekrar edeyim, unutmayalım. Yahudi ve Hristiyan dini literatüründe diyor antiklopedi. Hayvanlara karşı iyi muamele ettiğini görüyorsunuz. Yani arkadaşlar şimdi buradan kendimce bir sonuç çıkarıyorum. Biz böyle sertliği hep o kadar olumsuz bir şey olarak, olumsuz bir kişilik özelliği olarak nitelendiriyoruz ki sert insanlara böyle her türlü zulmü, gaddarlığı, işte eziyeti yakıştırıyoruz, onu sertlikle birleştiriyoruz zihnimizde. Onun dışında böyle nezaket, işte nazik, yumuşak, işte böyle merhametli, müşfik insanlara da her türlü iyiliği de oraya öbekliyoruz. Yani böyle bir hata yapıyor musunuz siz bilmiyorum. Ben kendi zihnimdeki durumu aktarıyorum. Yani birisi sertse işte ona kabalık, işte haksızlık, her türlü kötülük yakıştırılıyor. Daha yumuşak, nazikse ona da her türlü iyilik yakıştırılıyor. Halbuki bunun böyle olmadığını arkadaşlar. Buradaki bir cümle bana çok açık bir şekilde çağrıştırdı. Bir insan sert mizaçlı olup son derece adil, Hazreti Ömer'i hatırlayın, son derece adil, yine gerektiği kadar, gerektiği gibi merhametli, efendim, asla zulmetmeyen, kimseye haksızlık etmeyen, iyiliği yayılmasında, kötülüğün engellenmesinde son derece aktif, efendim, fedakar, disiplinli bir şekilde çalışabilen yani iyilik tarihinde ismini başlara yazdıran birisi olabilir, sert mizaçlı birisi. Böyle çok merhametli gördüğümüz, işte yumuşak gördüğümüz ve bundan dolayı da bütün iyilikleri kendisine yakıştırdığımız kişiler, bugün ben bu çoğunluğun burada olduğu kanaatindeyim, yani böyle olduğu kanaatindeyim, yanılıyor olabilirim, benim kanaatim diye dinleyin. Efendim böyle işte her türlü kötülüğe göz yuman, zalime sesini çıkarmayan, Efendim, kötülüğü gördüğünde arkasını çevirip giden yumuşaklığından dolayı böyle hiçbir şeye hayır diyemeyen e, efendim aslında bu sebeple de e, kötülüğün elini güçlendiren, kötülüğe meydan kazandıran yani alan kazandıran insanlar olabilir. E, i̇şte bunu küçük bir, en küçük bilim olan aile içerisinde görüyoruz böyle her türlü oradaki e, istismara göz yuman böyle çok yumuşak anneler var biliyoruz bunu yani bunlar istatistiklere geçen bilgiler efendim iş yerlerinde değil mi böyle zalim bencil böyle sömürü sömürücü bir karakterdeki birinin yaptıklarına göz yuman ona alan hazırlayan alan açan işini kolaylaştıran güya tırnak içerisinde yumuşak insanlar var demek ki arkadaşlar yani bir defa ilk öğrendiğim ders şu anda kendi adıma söylüyorum Hazreti Nuhtan ilk öğrendiğim şey sertlik her zaman kötülük Iyilik de yumuşaklık da her zaman iyilik anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yumuşak biri son derece kötü biri olabilir. Kötülüğe yardım eden biri olabilir. Ve sert biri de yeryüzünde iyiliğin güç kazanması için, e, efendim iyiliğin hakim olması için e, çok fedakarane başta kendi nefsine karşı bu e, tavizsizliği, başta kendi nefsine karşı kullanarak efendim iyiliğin önünü açan e, iyiliğin elini güçlendiren, iyilerin pozisyonunu genişleten e, son derece iyi bir insan olabilir. Bunu da bir tarafa kaydedelim arkadaşlar. Bu vesileyle e, yarımşar saat diye plan planlıyoruz bu dersleri. E, bir şeye daha değineyim son kalan 5 dakikada. E, geçende Gazali'nin e, insan yapısına dair bir tahlilini okuyordum. Bu İhya Ülümittin'de de geçer 3. ciltte. Orada insanın yapısını, manevi yapısını arkadaşlar dört bölümde inceliyor Gazali. Diyor ki bizim içimizde bir, bu ifadeler için sizden özür dilerim ama Gazali'nin kullandığı ifadeler. İçimizde bizim bir köpek tarafımız var diyor. Bu köpek, insanın içindeki köpek işte öfkeyi, kızgınlığı, sertliği, ifade saldırganlığı ifade eder. Temsil ediyor yani onu köpekle temsil ediyor. Bir de bizim diyor domuz tarafımız var. İnsanın domuz tarafı var diyor. Bu da böyle şehveti, e, oburluğu, işte cinselliğe düşkünlüğü, her şeye böyle hırslarını, böyle her türlü hırslarını, mala düşkünlüğünü. Yani kontrolsüz bir şekilde düşkün olmak, bir şeye düşkün olmak nefsani şeylere. E, onu da domuz temsil eder diyor. Bu bizim yapımızda var diyor. Ee, üçüncüsü bizim bir şeytana meylimiz var diyor. Şeytanın bizim üzerimizde bir e, payı demeyelim de yani bir e, çalıştığı zaman başarılı olabileceği bir başlangıç noktası var yani şeytanın. Bir de bizim meleki, rahmani tarafımız var diyor. Yani biz bu dört unsurdan oluşuyoruz diyor. Şimdi eğer diyor bunları da akıl yönetir diyor. Bunların hepsini akıl yönetir. Akıl diyor bizim köpek tarafımızı yani saldırgan, sert, efendim böyle öfkeli disiplin veya icabında disiplin icabında sertlik olarak anlayacağımız bütün o işte yapıyı biz diyor domuzun üzerine salabilirsek burası anlaşılıyor mu arkadaşlar burası çok kıymetli <gülüyor> Yani biz o, o burluklarımızın, böyle şehvetlerimizin, buradaki şehvet cinsellikle sınırlı düşünmeyin yani. Kürsü şehveti var, makam şehveti var, koltuk şehveti var, para şehveti var yani pek çok şehvet var. Bu şehvetlerimizin üzerine diyor, kendi içimizdeki o sert ve öfkeli mizacı yani köpek gücümüzü, bu domuz karakterinin üzerine salabilirsek diyor, o zaman o domuz karakteri bizim karakterimizin tamamı haline gelmez. Rahmani meyllere bir yer açılmış olur. Büyük bir yer açılmış olur. Rahmani unsur bizim tabiatımızda hakim olur. Eğer diyor akıl bunu başaramazsa, Köpeği ve domuzu serbest bırakırsa diyor, şeytan galip gelir bizim üzerimizde diyor. İşte bu açıdan yani onun detaylarına da İhya Ülüm İddin'den bakarsınız veya diğer eserlerinde de biraz tekrarlar var Gazali'de. İşte Gazali'nin şu kadar çok eser yazdığı söyleniyor ama hepsini okumaya kalktığınızda görüyorsunuz. Kimisi kimisinin özeti, kimisine kimisinde aynı misalleri tekrar etmiş, biraz tekrarlar var. İhya Ülüm üçüncü cildinde dediğim gibi insan nefsini tahlil ettiği bölümde bunun detaylarını orada görebilirsiniz. Şimdi Hazreti Nuh'un bu sertliği bakın sert olarak biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de dediğim gibi. Ama hayvanlara karşı iyi muamelesi Yahudi ve Hristiyan dini literatürüne geçecek kadar önemli bir karakter özelliği olmasına engel olmamış arkadaşlar. Yine... E, gemi yine tekrar ediyorum, ehli kitabın kaynaklarına göre gemi yapımında kullanılacak sedir ağaçlarının yetişmesini beklemek suretiyle gemi yapımını 120 yıl erteleyerek kavmine kurtuluş için zaman kazandırmış ve insanlığın helakini geciktirmiştir, değil mi? Burada da eğer bunlar doğruysa tabi, ehli kitabın kaynaklarında geçiyor. Burada da neyi görüyoruz arkadaşlar? Bir şey isterken, yani Hazreti Nuh için demiyorum asla. Kendim için söylüyorum. Mesela bir şey istiyorsun yani. Ne bileyim benim de kendime göre yaptığım dualar var. Şimdi burada mahfuz olsun bu dualar. Yeryüzündeki bazı zalimlerin, bazı zalim toplulukların işte helak olmasını istiyoruz değil mi? Yani içimizden bir şeyler geçiyor. Ama o helak olurken yani bunu ben e, yeryüzündeki kavimlerin birbiriyle ilişkisini arkadaşlar bir e, kibrit çöplerinden kuleler yapardık eskiden. Şimdi ona jenga diyorlar. Bir jenga oyunu gibi düşünün. Yani o taşlardan birini çektiğinizde kulenin tamamı belki sarsılacak. Yani diyelim bir kavim helak olacak ama uyduruyorum şu anda arkadaşlar. Sen de elindeki bütün servetinin diyelim ki yarısını kaybedeceksin. O helak olurken bir şey çıkacak yani bir arbede çıkacak, bir kargaşa olacak yeryüzünde. Ee, ekonomik büyük bir kriz olacak. Uyduruyorum şu anda olmasın hiçbir inşallah. Ve servetinin yarısını kaybedeceksin. Razı mısın? Razı mısın? Ya da ne bileyim evet o kavim helak olacak ama onun helak olması için mücadele ederken yine uyduruyorum. Bunu dilemiyorum asla. Bütün evlatlarını kaybedeceksin. Şehit olacaklar hepsi. Razı mısın? Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi Hazreti Nuh da bir dua ediyor ehli kitaba göre. Aman vurguluyorum burayı. Bir dua ediyor. Eee yeryüzündekilerin hepsini helak et ya Rabb'i diyor. Öyle mi? Tamam. Tuf kafirlerin hepsini helak ediyor. Tamam. Tufan olacak diyor. Bir tufanla ben onları helak edeceğim. Gemi yap sen de diyor. Ama bu gemi yapım süresince alay ediliyor arkadaşlar. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. İşte kimi zaman başarı için dua ediyoruz, kimi zaman bir zalimin helaki için dua ediyoruz. Ama gerekeni yapmak, onun helaki için gerekeni yapmak veya işte o başarıya ulaşmak için gerekeni yapmak da bize bir rol düştüğünde o rolden de kaçıyoruz. Yani diyoruz ki ya adeta ya Rabbi yani beni uğraştırma sen yap diyoruz. İşte burası. Bundan dolayı biz arkadaşlar bu düşünceyi terk etmedikçe acizane kanaatim hedeflerimize ulaşamayacağız. Yani ona bakarsam ben de isterim uykumda bütün kitapların zihnime yüklenmesini. bir alim olmak istiyorum. İşte şunları şunları şunları da okumak öğrenmek istiyorum. Ama uykumdan fedakarlık etmek istemiyorum. Günde 10 saat uyumak istiyorum. 5 saat e, dizi izlemek istiyorum. 3 saat e, çay kahveyle böyle laga luga ile geçirmek istiyorum. 2-3 saat de gezmek dolaşmak istiyorum. Ama alimde olmak istiyorum. Yani bu olmayacak arkadaşlar. Eğer alim olma konusunda dua etmişsen o duanın kabulü ne demek? Senin biraz acı çekmen demek. Biraz bir şeylerden vazgeçmen demek. İnşallah... Anlatabilmişimdir. İnşallah bu mesajlar yerini bulur arkadaşlar. Ben başta kendim için bu duayı ediyorum. Yani tufan olacak ama sen gemi... Şekafirler yok olacak ama bu bir tufanla olacak. Sen de bu tufanda inananların kurtulması için bir gemi yapacaksın diyor. Yani ehli kitap kaynaklarına göre Hazreti Nuh bu sefer o tufanı geciktirmek için Geminin yapılacağı ağaçları dikiyor. Yani önce o ağaçlar dikilecek. Aslında bu e, tabii Cenab-ı Hak'la bir şey değildir haşa. Hiçbir peygamber için böyle bir şey düşünülemez. Yani ha, öyle mi? Ben Allah'ın emrini biraz geciktireyim. Böyle bir şey değil. Bu Allah'ın rahmetinin de bir göstergesidir. Yani son bir şans tanıyor o kafirlere. Son bir gemi yapım geminin e, isteseydi Allah Teala mucizevi bir şekilde. Bir dağın başında bir ormanın içinde gizli bir yerde o gemiyi şak diye yaratır. Ve Nuh'a da derdi ki falan yerde gemi var gidin binin. Aslında o geminin yapılması hem Nuh'un imtihanının devam etmesi derecesinin artmasıdır bir taraftan. Ama bir taraftan da kafirlere son bir şans tanınmasıdır. Yani. Son bir şans. İşte sizin diyelim yine örneğimizden devam edecek olursak ilim istiyorum ben. Alim olmak istiyorum ama etrafımdaki faraza bunlar hep farazi örnekler etrafımdaki insanlar da beni bundan engel olmaya buna engel olmaya çalışıyorlar onlar için hiçbir önemi yok ama işte onların gözünün önünde ben erken kalkıyorum iki saat işte ne bileyim böyle bir takım nefsi nefsimin hoşuna gidecek işlerden geri kalıyorum işte paramı ona göre harcıyorum işte ne bileyim vaktimi ona göre ayarlıyorum aslında bu. Etrafımızdaki insanlar için de bir şanstır. Bilmem anlatabildim mi burayı da. Ee, ibadetler böyledir. Bütün güzellikler, bütün iyilikler böyledir arkadaşlar. Talmud'da e, Nuh kanun. Talmud biliyorsunuz Yahudilerin kutsal e, bir metni. E, tam detaylı bilmiyorum dinler tarihinde e, bunların yerlerini. Bildiğim aklımda kaldığı kadar Tevrat'ın tefsiri gibi düşünün. Nuh kanunları diye bilinen Kurallardan bahsediliyor. Basit bunlar birkaç tane. Hemen sayalım. Bunlar evrensel bütün milletler tarafından uyulması gereken en temel ahlaki ilkeler olarak kabul edilmiş o günden bugüne. Bunlardan birincisi putperestliği red. İkincisi tanrıyı inkar etmenin kötülüğü. Her türlü yalancılığın kötülüğü yani yalancı şahitliği de içeriyor. inkarı da içeriyor. Ee, öldürmenin yasak olması, e, zinanın yasak olması, hırsızlığın yasak olması. Her türlü zulüm ve gaddarlığı bunun içerisinde canlı hayvan eti yemeği. Yani hayvanları canlı canlı yiyorlarmış arkadaşlar. Bunun bugün de e, versiyonları var. Efendim, e, Bunların hepsinin Nuh kanunları olarak uyulması gereken bütün milletler tarafından uyulması gereken en temel ahlaki ilkeler ilkeler olarak kabul edildiği de geçiyor efendim geldik İslam'da İslami kaynaklarda Hazreti Nuh nasıl anlatılmış orada kalalım onu da bir dahaki sohbetimizde ele alırız Allah'a emanet olunuz güzel ahlaklı efendim hayır hasenatı bol doğruluk ve iyilik yolunda nefsimize hakim olduğumuzu görebileceğimiz, kendi kendimize saygımızın artacağı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.